Hocam tutamadığı, orucunu tutamadığından dolayı fidyesini veren kişi orucun sevabından mahrum olur mu yoksa? Hayır asla sana. mahrum olmaz. O sevabı kazanır. Zaten nedir? Oruç tutamayan insan tuttuğu orucun yerine geçmek üzere fidye. Hmm. Ne demektir fidye? Fidye ortaya çıkan olumsuz durumu e, mali bir ibadetle telafi etmek. Mesela... Ölüme gönderilen, ceza görecek bir, olan, asılacak olan bir adamın fidyesini vererek ölümden kurtarıyorsunuz. Bakın hayat devam evet. ediyor insan, hayatı devam ediyor. Öbür tarafta da tutulmayan orucun fidyesi verildiği zaman oruç tutulmuş olur. Zahiren bu böyledir evet. inşallah Allah sevabını da eksik etmez. Bundan dolayı hastalarımız, hasta olan büyüklerimiz, insanlarımız Allah'ın verdiği bir imtihandır, bununla karşı karşıyadır. Ben oruç tutamıyorum diye üzülürler genellikle. Ama şu bilinmelidir ki Allah hiç kimseye hastalığı verip de şayet sağ olsaydı ibadet yapmak suretiyle elde edeceği sevaptan onu mahrum etmez. Hmm. Hastalıkla imtihan eder. Çözümünü getirir fidye budur. Fidyesini verdiğiniz zaman da şekil olarak da mantık olarak da ilim olarak da o orucu yerine getirmiş sayılır. Bir iznillah dolayısıyla endişe etmemek gerekir. Ama şu var. Orucu fiilen yerine getirememekten dolayı içinde inceden inceye bir sızı duyan insanın Allah katındaki mükafatı daire olacaktır ondan edelim. Evet.